Açık radyo, açık derginin yanı sıra bağımsızları bagimsizlar.org adresinde bulabilir, bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okyay, bağımsızlar ekibi ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta iki tane konumuz var. Doğan Can Yılmaz ve Zeynep Beler 400 x 118den hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bağımsız sanat ortamına bir tane daha bağımsız katıldı. Ve bir aradalığınızın daha en başında olduğunuz için bizim işte tartıştığımız, bulduğumuzu sandığımız, bulamadığımız, işte demotive olduğumuz, yeniden kendimizi motive etmeye çalıştığımız birçok noktada siz daha belki... Yeni yeni birlikte karar vereceksiniz ve başka bir dönemi de yaşadığımız için başka bir yerden bakacaksınız. 400 çarpı 118 nasıl başladı, nasıl bir araya geldiniz, kimsiniz siz, neler yapıyorsunuz? Belki ilk başta bundan biraz bahsedebiliriz. Ee, biz de çok heyecanlıyız bu arada. <gülüyor> Teşekkürler. Şey, e, biz 6 kişiyiz. 400 çarpı 118'de Doğancan, Yılmaz, Zeynep der biz ikimiz. Onun dışında İrem Günaydın, Merve Denizci, Emin Yüksel ve Yetkin Başarır. Bu 6 kişi kurduk denebilir. Şu şekilde oldu. Yazın şimdi Merve ile Doğancan'ın atölyesi yani İMÇ'de yaşayıp çalışıyorlar bir yılı aşkındır sanırım. Değil mi? <gülüyor> yazın onları ziyaret etmeye İMÇ'ye geldiğimizde bu vitrini zaten bir süredir onların dikkatini çekiyormuş. O şey metruk görünümde bir vitrin. Bir sonraki blokta. Dış mekanda duran. Ve işte o akşam bir muhabbet oldu. Bunu işte bir şey çevirsek ne kadar güzel olur. Sanırım ilk başta zaten şöyle oldu. Bu, bu sezon bizim sergilerimizin olmasının sebebi de biraz öyle. İlk başta herkes bir kendi ne yapacağını tasavvur etti oraya. Daha sonra ee, hazırlıklar başladığı zaman başkalarını da çağırma ve bir sergi terisi yapma fikri ortaya çıktı. Ee, ve e, Doğan Can Merve zaten İMHC'de yönetimi falan tanıdıkları için oranın sahibine ulaştılar ve o da çok nazik bir biçimde ve süper bir biçimde bize hibe etti orayı aslında. Evet. Ve bu vitrinler aslında çok fazla var IMH'de e ben geçen yine bir fotoğraf buldum yani o vitrinler tam böyle tertemiz halleriyle hmm. bütün bloklarda hemen hemen var ama bu sanırım son kalanlardan biri çıkarılmış ee, mı? nasıl bir şey? Yani çok fazla burası bireysel tadilatlar işte prosedür dışı tadilatlar gördüğü için hmm. e, vitrinlerin çoğu kaybolmuş ama orijinal olarak tasar, tasarlandığında e, geçmişte bu vitrinlerden var bu son kalanlardan. Böyle sinemaların girişindeki panolara ben... Yani en azından ben öyle düşünmüştüm. Vitrin olduğunu anlamamıştım. Bir de bir çıkıntısı var. Ee, gördüğün zaman biliyorsun böyle bir 50 santimlik kadar ve içine de kontraplak gibi bir şey koymuşlardı. Ve ben e, onun açıkçası duvara ısılı bir şey olduğunu, da bir şey olduğunu evet. düşünmüştüm de. içi depoymuş oranın. Evet. Yani içeriden girip oraya e, erişim sağlayabiliyoruz. Onu söylemek evet. istedim. Değişik yani işte bir şey. Yani öyle sağlık gerçekten. Hani böyle e, işi ilanı asılan, duvara arkası kapalı tamamen. Ve böyle dışarıdan oraya ulaşabileceğim bir vitrin sanmıştık biz ama işte tadilat işlemleri başlayınca biz oranın yani arkaya açılan oradaki Kemal Bey'in dükkanının tamamen arkasına açılan ve onun bir şovrumu var orada aslında böyle bir alan olduğunu da gördük. Yönetim burada bize onlara öncelikle yani teşekkür etmek gerek çünkü bu kapıyı bize bir anlamda onlar açtı burada böyle sanat faaliyetlerini desteklemeye yönelik ve e, yönetim başkanı Erol Bey e, Kemal Bey pardon e, Otmar Bey'le konuştuk müdür e, o Kemal Bey'le konuştu ve Kemal Bey tamam yani tabii ki isterlerse yani sanat için her şeyi yaparız gibisinden bir şeyler söyledi <gülüyor> çok sağ olsun ve orayı bize tamamen iyi bir hiçbir şey e, şey yapmıyor arada bir gelip bakıyor Nasıl, kendisi mesela. de ee, hı hı. ne yapıyoruz, ne diye. Bu şekilde başladı aslında. Sonrasında e, çok metruk bir e, halde cam vitrin. Yani o saç, ince saçlardan yapılmış saçların hepsi e, yukarıdan su aldığı için e, tamamen çürümüş durumdaydı. E, biz bunu bir anlamda e, orada sergilemeleri başlamak için düzeltmek istiyorduk biraz şarkı. E, Nasıl yaparız, nasıl ederiz derken bu yine yönetim e, el attığı duruma ve orayı çok güzel bir şekilde e, bizim için yenilediler ve hazır ne ettiler. Evet. Birçok sanatçı hani galerilerin onları kabul etmesini ve temsilini e, beklerken e, oldukça yıpratıcı süreçler yaşayabiliyorlar. Siz aslında bakınca alt sanatçında da hem zaman zaman galerilerde de temsiliyeti olmuş. Hem de aynı zamanda işlerde yapan insanlarsınız. Ama sizin böyle bir bağımsız bir alana ihtiyacınız olduğunu e, düşünüyorum ben. Böyle bir yerde. Aynı zamanda galeri dışında hani bir vitrinde e, sergi yapmak. Hani bütün bu var olan ve sanat camiasında görünürlük ve tanınırlık kazanmak için dayatılan o bağlardan bir kopuş gibi bir şey doğru mu düşünüyorum siz nasıl bir ihtiyaçla bunu başlattınız aslında söylediğine baya yakın birazcık böyle bir soluk alma alanı gibi bir düşüncemiz var bizim için en azından öyle oldu kolektif işine girişte aslında biraz öyle, e, o şekilde oldu. Tabii işte böyle bir alan suluyoruzdan öte de imkanlar falan olsun isteriz ama an itibariyle kısıtlama koymuyoruz veya tekliflerle gelen zaten sanatçıları olduğu ve belirli bir kafasında belirli bir şey olan e, bir sanatçı zaten benzer düşüncelerde olan e, sanatçılar genellikle e, geliyor ve farklı disiplinlerden de çok insanlar geliyor. Bunu istiyoruz zaten. Evet. Hmm. Ne bir şekilde işte kavramsal çerçeve sunun böyle istiyoruz işte e, imec mekanı özgü bir şey bilmem ne hani öyle e, kısıtlamalarımız yok yani açıkçası yani seçim bir, sü bir seçim süreci olmak zorunda çünkü işte altı e, yedi e, farklı önerilerle geliyor o altı üyeden her birine birleri yaklaşıyor e, bir şeyler diyor falan filan ve üzerine biz e, tartışıyoruz bir şekilde ama. Yani bir işbirliği evet. yapıyoruz aslında Hı. yani e, bu program yani belli bir, bir, bir senelik bir program nereden baksanız bir buçuk senelik bir program belirledik ve bunların hepsi işbirliği içinde yani sanatçılarla işbirliği içinde olan bir evet. şekilde gerçekleşti. Her şey beraber yapıyoruz aslında bir sanatçı geldiği zaman yani evet. ilk kez önümüzdeki şey sergi aslında üyelerden olmayan birisinin sergisi olacak. Romineye için sergisi olacak. Evet. Hı -hı. Ama işte biz kendimiz nasıl yaptıysak o süreçte o şekilde ilerleyecek Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani aslında bu Türkiye'nin de yani dediğin gibi güncel sanat atmosferine bir yanıt verme şeyi de içeriyor. Tabii yaptığımız şey. Bu da aslında dediğim gibi benim daha önceden konuştuğumuz hem kamunun olmaması, yani bu tür sanat faaliyetlerini desteklemede özel kurumların özel kuruluşların belirli destek imkanları sağlaması ve bunun üzerinde artan kurumsal rekabet oluşması belki örtük olarak bizim bu tür şeyler yapmamızı yöneltti yani bu tür bir proje yapmamızı yöneltti ve tamamen aslında kurumsal bir niteliğe ya da bir şeye sahip olmayan tamamen sanatçılardan sanatçıların yönettiği bir organizasyon diyebiliriz yani. Evet işbirliğini öne çıkaran rekabetten ziyade hı hı. bunlar düşündüğümüz şeyler bunu bir de Hala hazırda pratik halinde biz olduğumuz için biz başla, yani başlangıç olarak ilk gösterimleri böyle bir şekilde üyelerden üyelerin pratiklerini çıktılarını gösterebilecek bir şekilde hızlıca bir başlatmak istedik. Bir Bunun sonrasında bir herkesin işte işbirliği için çağırdığı sanatçılar onların da slotları oluyor. Bu bu dönem için bu sene için de slotlar var. Bu şekilde planladık ama hızlıca başlatmak için ilk önce e, hala hazırda hemen hızlı bir şekilde kimin e, sergilemek istediği ya da e, oraya konumlandırmak istediği işi var. Hı hı. Bu şekilde bir hızlı başlatım e, istedik. Çok iyi oldu biraz eklektik oldu yani gösterilen işler ve bizde tam başından beri böyle multidispliner bir olayı olsun her şekilde iş gösterebilirim orada derken bir şekilde onu da yapmış olduk. Çünkü İrem ilk sergi onundu bir lightbox yerleştirdi oraya onu da hatta kenara koyduk duruyor sonra ben direkt düz resim astım onu da lojistik olarak çözmemiz ve bunu yaparken bir şekilde ona uygun bir, bir tasarı yapmamız gerekiyor yani çünkü şey orası orası yani sergi alanı değil ve <gülüyor> zorluklar var ve bizim kendi böyle bir şeyler ...aslında icat etmemiz falan gerekti. Evet. Hı -hı. Aslında ee... bir öğrenme biçimine de dönüştüm evet. senin için. Şimdi de mesela video iş var bir tane. Ee, onu da denemiş olduk. Yani Bir sürü evet. şeyi orada göstermeyi şu an çözmüş durumdayız. Ee, sonraki gelen sanatçılar için. Hı -hı. Nasıl yaparız diye. Yani mekanın aslında imkanlarını anlamaya çalışıyorsunuz şu anda. imkanlarını Hı -hı. evet. Yani bir sürü sorun çıkıyor. Şimdi Hı -hı. arka plan kapalı olduğunda sergileme biçimi farklı oluyor son iş yetkin başarının yaptığı iş onunki tamamen arkadan projeksiyonla saydan bir şekilde vitrini kullanmaya yönelikti. Onda daha farklı sorunlar ortaya çıktı. Yani böyle bir şey olunca da hep beraber aslında Kafa ee, her gelen yeni sanatçılarla da birlikte teknik anlamda yeni bir şeyler öğreniyoruz ve başka türlü şeyler de aslında bir kolektif öğrenme biçimini gerçekleştiriyoruz diyebiliriz yani. Ya da ondan bir şeyler öğreniyoruz ve böyle bir süreç işliyor. Şu anda davet, itin, davet yoluyla ilerliyor ya Hı. sizce bir noktada hani birazcık daha açık çağrıya falan geçer mi durum? Yani düşündük onu. Hı. Tartıştık ama yani şu an ona gelene kadar yani büyük ihtimalle biraz süre alacak bir durum o. Ona gelene kadar gerçekten bizim bu vitrinin nasıl ele alabileceğimiz yani sanatçılar olarak değil de bir gerçekten bu bunun contentlerini içeriklerini vitrinin nasıl şey bir duruma gelecek. Çünkü bu bizim sınırlarımızı da aslında öğrendiğimiz böyle ve birbirimize çalışmayı öğrendiğimiz de bir süreç yani üç aydır çünkü değil mi? Evet. Yani oldu. var bile. Evet ve şey e, mesela her hafta neredeyse bir tek işte bu yılbaşı gününe haftasına denk geldiği için toplantı yapmadık. Hep toplantı yapıyoruz ve hani çıkan durumları tartışıyoruz. İşte yapıl, yapılabilecekleri konuşuyoruz ve bir şekilde bazı konularda bir protokol oluşturuyoruz. Daha şu an işte bir şeyleri oyluyoruz falan filan. Evet. İşte programlamayı yapıyoruz. Onların hepsinin de böyle bir oturacak bir vakti ihtiyacı var yani. Sormamın sebebi şuydu aslında, biz de mesela pasaj olarak hep bu açık çağrıyı yapmak istedik, hep aklımızda oldu Hı -hı. ama hiç yapamadık. Hı -hı. Orada e, benim merak ettiğim konu sizin bakış açınızdaki karar verme mekanizmaları evet. aslında. Çoğu zaman kaydı yapmadan önce de birazcık konuştuk ya... Ne yapacağını insan birazcık beraber yolda buluyor. Zaten e, birlikte karar verme ve birlikte çalışma önceden çok belirgin bir fikrinin olmamasını gerektiriyor. Birlikte üretebilmek için boşluklara ihtiyaç oluyor Hı -hı. Hani bir fikri ama ne yapmayacağınız konusunda belki de bir aradasınız evet, ben onu söyleyecektim işte hassasiyetlerimiz var herkesin farklı hassasiyetleri var yani pratiklerinden sanat atmosferinden ee, o, o yüzden de mesela yani açık çağrı e, ele alması kolay bir şey değil. Çünkü ben mesela e, açıkça benim kendi fikrim bir ben bir jürileşme olsun kesinlikle istemem. Yani bir jüri gibi birinin e, orada gösterim yapabileceğini e, yapamayacağı üzerine bir karar almak. E, ben bunu kendi nezdimde kabul edemem yani bunu da kendimde görmüyorum zaten. Hı hı. O yüzden böyle hassasiyetler var. Bu hassasiyetleri nasıl ele al, alacağımız da. Aslında bizim yaklaşık işte ilk e, slottan beri e, gösterimden beri e, üzerine düşündüğümüz e, ve bir şekilde bir yolunu bulmaya dair kafa patlattığımız bir durum evet. ama ben şey diye de düşünüyorum yani hassasiyetlerimiz var içinden çıkılması o kadar kolay olmayan konular var ama biz birçok konuda da mutabık da olduk aşırı organik bir şekilde evet. neler işte neler istemediğimiz zaman neler istediğimizde mesela şey vicrileşme istemem konusu zaten başından beri evet. hepimizin böyle bir üzerinde konuştuğu bir konu evet. zorlukları var ama kolay gelişen tarafları da oldu aslında evet Belki şöyle bir avantajı var. Zaten her sanatçının belki de tercih etmeyeceği bir format ya 400x118 hmm. cm. Hmm. Yani muhatap olunacak olan sanatçının ya da davet edilecek olan sanatçının aslında birazcık profili belli oluyor gibi bir durum var. Ne düşünüyorsunuz bunda? Yani sonuç olarak yeni bir alanı deneyimlemek isteyen, buna daha açık olan... Belki de genel geçer sanat ortamındaki e, konfor alanından çıkması gereken tabii o konfora ulaşmışsa <gülüyor> ilk önce konfora ulaşmış olması lazım kişinin sonrasında da o konfor alanından çıkıp birazcık mekanı müdahale etmek gibi bu alan başka şeyler de olabilir. Yani o sanatçının bir süredir üzerine düşündüğü şeyleri göstermeyerek bir şey de olabilir. Yani bir müdahale ya da bir mekanı özgü oraya dair bir şey. O tamamen sanatçıya kalmış bir şey. yani onu O konuda biz bir şey söyleyemeyiz gerçekten. Mesela şimdi burası sonuçta bir çarşı, bir işanı. Mesela bir yandan şey diyoruz, insanlara işte bir alan sunmak ve hiç karışmamak ne yapacaklarını ama bir yandan mesela hani hmm. e, sansür Lemeden nasıl bir çerçeveyle hani buranın hassasiyetlerini hani sonuçta o vitrini kaybetmekte istemiyoruz. Hmm. Mesela bu çok üzerine konuştu ve aslında iç, içerisinden en fazla çıkamadığımız konuşan için evet. bu yani çağırmak istediğimiz insanlar var. İşte ama o insana sen şey diyemezsin yani buraya böyle bir şey koyarsanız ortalık karışır falan. Onun üzerine çok konuşuyoruz. Ama bunu da yani zaten çağıracağımız insanlarla konuşabileceğimiz bir şey olması çok güzel yani hmm. e, işbirliğinden kastımız birazcık da o. Hmm. Yani bir de öyle olması gerekmiyor. Yani zaten ona yani şey e, sonuçta yani yönetimin bize bir biz talepte bulunduk ve o talebi karşıladı yönetim. Uh -huh. e, ve burada aslında bu yine diyorum ya hassasiyet o hassasiyette aslında işte şimdi de mekânın özgürlük bakımından geliyor. Yani uh -huh. buranın yerel e, topluluk işte esnafların şeylerin o hassasiyetlerini de biraz gözeceğiz gözetmemiz gereken bir durum ortaya çıkıyor ama şansımıza zaten burada ilk ilk bunu yapan da biz değiliz yani sonuçta işte 55-33 var bir şekilde bu süreçlerden geçmiş insanlar var yani farklı işanlarında da e, bu tarz işler yapmış insanlar var evet. çok bir yol bulunamayacak e, bir şey değil hiçbirisi diye hı hı. Yani düşünüyorum. Siz de şey yapmışsınızdır. Ay, <gülüyor> evet, evet. Ya aslında şöyle bir noktaya geldik biz. E, tamam yapsınlar ama göze parmak mı bu? Yoksa bir anlamı var Hı. mı gerçekten? Yani e, bir başka bir tartışmayı açabilecek bir noktada mı? Orada da estetik ve e, işte kontekst ortaya çıkıyor. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ne kadar yani karar vermek istemeyen, jüri olmak istemeyen bir ekip de olsa günün sonunda buna evriliyor süreç. Hani ama belki de bunu ee, en katılımcı, en dahil edici şekilde, en transparan şekilde, en neden olduğunu ispatlayarak ve konuşarak nasıl yapabiliriz? Belki de bu noktada. Çünkü e, sanat ortamında e, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim en rahatsız olduğum şeylerden biri de hani e, reddedilişlerin nedenlerinin açıklanmaması hmm. işte, ya da yapamazsınlarının e, bir... E, geri bildiriminin olmaması. Hani biz bunu bağımsız sanat ortamı olarak nasıl yapabiliriz? Evet. Doğru diyorsun. Ben de ee... çok katılıyorum. Ve bunlar kolay ee... şey yapılacak konular değil gerçekten işte bu tür sorunlar. Hı -hı. Üzerine gerçekten titiz bir şekilde düşünülmesi gereken konular. Bence de şeffaf olmak önemli ama yani insanlarla ama şey şu ana kadar zaten programlamamızı hani çağırmayı düşündüğümüz veya işte olabilir falan diye konuştuğumuz insanlarla da çok açık bir diyalog halindeyiz yani. Şu ana kadar herkesle öyle oldu. Hı -hı. Aslında o açıdan istediğimiz gibi ilerliyor. Hı -hı. Fakat işte bunun da bir, bir protokolü olması lazım. Bir de bir böyle alt kişiyiz. Mesela bir kişiyle birisi konuşuyor. Başka bir kişi gidiyor onunla konuşuyor falan böyle. Dolayısıyla herkesin böyle birbiriyle ...herkes konuştu mu, Hı. herkes her şeyi biliyor mu falan gibi şeyler ama... ...biraz onları e, oturttuk işte toplantılarla falan. Hı. Böyle bir e, yönteminiz var mı? Şu kadar zaman içerisinde bir araya geliyoruz, şunları konuşuyoruz falan gibi. Nasıl bir ya da program yaparken mesela kaç aylık program yapıyorsunuz... ...ya da yapmam, nasıl bir hani yapmayı seçtiğiniz ve seçmediğiniz şeyler olabilir... O noktada nasıl bir organizasyonel anlayışınız var? Yani genelde süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz başından beri iki haftada bir mütemadiyen toplantılar oluyor ve o toplantılarda aslında ekipten birisi söylüyor ve ya da onun bir sorunu varsa, onun bir üzerinde düşündüğü bir durum varsa. Onları tartışıyoruz her toplantıda. Organik ilerleyen şeylerden aslında kastım birazcık buydu çünkü şey işte sıralamayı yaparken mesela bu sezonun disiplinleri nasıl sıralamalıyız bir şöyle olmalı bir böyle olmalı gibi o konularda böyle çok pat pat pat biraz daha açık ve şey konular yani hı hı. Hı. belli o şekilde yapılmasının mantıklı olduğu. Birinin görünür olup olmamadığında çok ilgilenmiyoruz yani. Ee, tamamen kendilerine özgü bir şekilde sergileme yapabildikleri kendilerinin iş kendi işlerini gösterebildikleri Hı. herhangi bir kurum çatısı altında olmadan ee, çünkü yani bir aslında bir kurum karşıtı bir şey de var Ama, amacımız Hı. da var evet. e, kurumsallaşmaya gitmeden kurumsal çerçevelere e Eline bakmak zorunda hissetmeden. Yani evet. bir, bir örnek bile olsa yani bir şeyler yapabileceğimizi kendimize de göstermek aslında. Hı -hı. Buna girişmek diye düşünüyorum. Yani 400 çarpı 118 o sadece alan yani. yani bir şey değil, bir brandinge dönüşmesi gereken bir şey değil. Yani Hı -hı. o vitrinin ölçüsü o. Hı -hı. Literal ölçüsü. Bu kadar. Ve orada gelen sanatçı iş yapıyor. Siz ne kadar zaman için e, mal sahibiyle anlaştınız bu arada? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. 400 çarpı 118 mesela bir müddet sonra başka şekilde kullanılmaya başladığı zaman o alan. E, 400 çarpı 118 misyonunu tamamlamış ve e, bitecek bir projemi Sizin için zamanlı bir projemi Yoksa dönüşecek bir projemi Yoksa buna zaman mı karar verecek Buna zaman kararı verdik. Evet. Çünkü <gülüyor> ne kadar e, süre orayı tutabileceğiz aslında biraz muallak yani hani evet. onun o konuşulmadı diye biliyorum. Yani hemen hemen e, bu bu sene o bir sene boyunca yapacağımızı kendisi biliyor <gülüyor> bu şey yani. <gülüyor> o kendine ee, lazım <gülüyor> ama şöyle bir şey var zaten o üst katı hiçbir şekilde kullanmıyor yani <gülüyor> çok nadir kullanıyor. Bu kullanımlar böyle e, yeni kullanım imkanları sağlamak böyle mekanlara onları bir müddet sonra dönüştüre edebiliyor. Yani aslında hiç kullanmayan o kişi orayı bambaşka bir şekilde de görebilir. Çünkü belki de orayı hiç öyle düşünmedi. Çünkü sanatçının bütün o kendi yapılış sürecinin dışında kullanım aracı olarak kullandığı her şey aslında başka bir şeye dönüşüyor. Ee, bakalım ne olacak <gülüyor> oraya da bir şekilde kamusal yaşamla bir diyaloğa geçmesi de çok tatlı olur yani evet evet yani belirli bir şekilde kullanılacak ama nasıl kullanılacak ben de merak ediyorum ya belki <gülüyor> hepimiz merak ediyoruz <gülüyor> çünkü daha önceden hiçbir şekilde kullanılmıyordu mesela <gülüyor> dıştan bir içtevi olarak Depo içeriden içine... onu şey yapmıştı kendisi rafla, kontraplakla Mallarını koydu. İçeriden öyle kullanıyor. Hmm. Depolama olarak kullanıyordu. Dışarıdan hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Hmm. Biz de çok merak ediyoruz hmm. o yüzden. Hani nasıl bir şey kalacak? <gülüyor> o zaman bu <bunu> merakla bitirebiliriz. <gülüyor> Bakalım neler olacak? Merak işin büyük bir parçası. Evet. evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz dedirttim <gülüyor> mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta 400x118 ile beraber verdik. Haftaya görüşmek üzere.